Öyle bir nesil türeyecek ki diyor. Tahkiru nesalatakum mea salatikim. Siz namazlarınızı onların namazları yanında küçümsersiniz, hafif görürsünüz, basit görürsünüz. Ve kıraatakum mea kıraatihim. Ve Kur'an okumalarınızı da onların okumaları yanında küçümsersiniz. Sonra devam ediyoruz. Siyah mekum, siyah mihim işte. Siz oruçlarınızı da onların oruçları yanında hafif görürsünüz vesaire. Sonra diyor ki, yemrukunu münedini kemayemrukus sehmuminer ramiyye. Onlar diyor, okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkarlar. Le'in adrak duhum. Bakın bu ne bir sasirlemenin kendi sözü. Bu sefer kendine çeviriyor diyor ki, le'in adrak duhum laktulen duhum katil Eğer ben diyor onlara ulaşırsam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 Subhanallah bakın bu da aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin delillerindendir. Aleyhissalatü vesselam dedi ya bu adamın peşinden bir kavim bir zürriyet çıkacak. Bir nesil türeyecek. Ve işte bu nebi i Sallallahu aleyhi ve bu haberi kardeşler Ali radıyallahu hilafeti döneminde gerçekleşti. Ümmeti günahlarla tekfir ettiler ve kıble ehlinin kanlarını helal saydılar bu insanlar.